Merhaba sevgili ve değerli arkadaşlarım. Telaffuzumu yalnız, yanlış duymadınız akradaşlarım. Yani Akra radyoda gönüllerimizin beraber olduğu sevgili dinleyenlerim. Akra e, dinleyenleri. Cumanız mübarek olsun. Yine bir mübarek cuma gününde sizinle karşı karşıya olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinize bu güzel günün bereketli günün hayırlı mübarek kutlu günün hayrından ve bereketinden azami istifade etmenizi cenab-ı Hak'tan dilerim. Buyuruyor ki, femen hemme bir hasenetin fem ya melha ketebe Allahü Lehiba incahu kamile. Eğer bir kul, bir iyi işi, bir haseni yapma gayret ederse, kalkışırsa, himmet ederse, yani şöyle bir davranırsa, Allahu Teala Hazretleri onu yapamamış bile olsa, çünkü insanoğlu her istediğini yapamıyor, birçok istediğimizi yapamıyoruz. Etrafımız birçok olaylarla çevrili ve bizim dışımızda birçok faktörler ve tesirler var. Biz düşündüklerimizin kim bilir gönlümüzde geçen şeylerin ne kadar azını yapabiliyoruz. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis şerifinde buyurmuş ki, Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Çünkü niyeti çok geniştir. Çok şeyleri yapmak ister ama fiiliyata ameli o kadar o düşündüğü, hayal ettiği, temenni ettiği şeylerin hepsini yapmaya yetmez. Tabii, yetmeyecek bazı şeyleri yapamaz. Bir mümin bir iyiliği yapma himmet etse, kalkışsa, şöyle bir davransa, felem ya amelha ama onu yapamasa bir mani dolayısıyla, كتب الله له indehu haseneten kamilen. Allah bu kuluna onun bu davranışını, bu niyetiyle bu kalkışmasını tam bir hasene olarak yazar. Yani işlemiş de efendim muvaffak olmuş da o iyiliği ortaya koymuş gibi Allahu Teala Hazretleri Fazl-ı yapmadığı halde niyetinden dolayı o kula tam bir haseneyi i kamile ihsan eder, defteri amaline böylece yazılır. Ne kadar güzel, ne büyük bir ikram. Elhamdülillah çok şükür Rabbimize ki biz bir şey yapmadan dahi bize niyetimizden dolayı, davranışımızdan dolayı, kalkışmamızdan dolayı, yapmak istememizden dolayı sevap veriyor. Ve in huve hemme fe amilaha ketebe Allahu ila seb'imi et ila Bakın bu cümlede ne kadar müjdeli biz müminler için Cuma mübarek cuma gününde Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde eğer kul o iyiliği, niyet ettiği iyiliği yapmaya kalkışır, himmetini sarf eder, davranır da, fe amilaha yapabilirse, muvaffak da olursa icra etmeye, fiiliyata da efendim geçirebilirse, yaparsa, Allahu indahu, Allah onun bu yaptığı iyiliği kendi indinde aşre hasenatin 10 iyilik olarak yazar. Yani bire bir yazmaz. Yaptığı iyiliği 10 misli yapmış gibi, 10 tane yapmış gibi, 10 misli büyük yapmış gibi yazar. Hatta bu kadarla da yetinmeyebilir. İlâ seb'i mi'eti dâifin, 700 misline kadar fazla yazar. Yani bazen 10 misli, bazen 70 misli, bazen daha fazla. 700 misline kadar yazar. Hatta bu kadarla da yetinmez. İlâ ad'afin kesira yani artık sayıya gurulmayacak, yedi yüzende fazla, çok çok miktarlarda o sevabı yazabilir. Tabi al acaba Allahu Teala Hazretleri ekremül ekremin olan Rabbimiz neden bazı amellere bu kadar çok sevap veriyor? Tabi başka hadis-i şeriflerden ve dinimizin ahkamını incelemekten anladığımıza göre bir iyiliğin tesiri ne kadar yaygınsa. Ne kadar çok insana ulaşıyorsa o iyilik, ne kadar uzun devam ediyorsa elbette o tesirine göre e, sevabı fazla olur. Bir de kulun o işi yaparken gönlü ne kadar temizse, takvası ne kadar çoksa, şu ne kadar fazlaysa, edebi ne kadar yerindeyse tabii ona göre sevabı çok olur. Onun için hadis-i şeriflerde okumuştuk, biliyoruz ki, Aynı namazı kılmak için camiye gelen bir insanın bir tanesi bir sevap alır, bir tanesi bin sevap alır. Bu namaz aynı olduğuna göre, aynı imamın arkasında kılındığına göre kişinin kalbi, deruni içindeki meziyetlerle ilgilidir. Duyguluysa, şuurluysa, takvalıysa, hassas bir kulsa Allah ona mükafatını çok veriyor. Duygusuzsa, dağınıksa, derbederse, gönlünü başka şeylere kaydırıyorsa tabii mükafatı az olur. Demek ki bazen kişinin kendi içindeki evsafıyla ilgilidir bu kat kat fazla vermek. Bazen bir oluyor, bazen bin oluyor. Bazen de yapılan işin muazzamlığı dolayısıyladır. Ve o işten meydana gelen hayırın ve iyiliğin çokluğu dolayısıyladır. Yani onun için mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hududun halelerinde bekleyen mücahit bekçiler. Tabi henüz savaş yok ama bekliyor. Bunlara murabıt deniliyor, rıbatlarda oturan kimse demek. Geceliğin nöbet tutuyor, elinde silah düşman gelmesin diye. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bu bekleyen, hudutta nöbet tutan kimsenin Efendim sevabı ne kadardır, geride o gece kalkıp da ibadet eden, İslam aleminde, onun beklediği ülkede huzur içinde ibadet eden insanların sevabının bir misli ona verilir. Yani o kadar sevap alır. Onun için e, hudutlarda bekleyen, kalelerde bekleyen veya kışlalarda, efendim ter örgülerinin arkasında bekleyen kardeşlerimize de bu müjdeyi eriştirin ki efendim, nöbeti bir angarya olarak tutmasınlar. Onu, onlar löbet tuttuğu zaman arkada huzur içinde ibadet eden veya uyuyan veya istirahat eden veya çalışan insanların sevapları onlardan bir şey eksilmeden o şahsa veriliyor. Demek ki birçok insanın huzur içinde yaşamasına ve ibadet etmesine sebep olduğu için huduttaki murabıtların sevabı çok fazla oluyor. Mücahidlerin sevabı çok daha fazla oluyor çünkü düşmanı yeniyor, böylece düşman o ülkeyi istila edemiyor ve Müslümanlar huzur içinde yıllarca, asırlarca yaşıyorlar. O zaman mücahidin sevabı çok daha fazla oluyor. Demek ki tekrar hadisi şerifimize dönecek olursak bu müjdeli hadisi şerife bir kul bir iyi işi yapma niyet eder de, yapmaya da muvaffak olursa Allah onu kendi indinde lütfuyla, keremiyle 10 misli yazar, 700 yüz kadar fazla yazar, hatta 700 yüz mislinden de fazla, kat kat fazla sevap yazar. Ne kadar güzel. Yapamasa bile sevap alıyor, yaptığı zaman ise kat kat sevap alıyor Müslüman. Hem hem bir seyyi etin, ama bir kul bir kötü yapma niyet etmişse, yani kafası bozuldu, şeytan efendim damarlarına geldi, nefsi kabardı, bir kötü iş yapma niyetlendi, kalkıştı. Feram yaamel ha fakat sonra Allah'tan korktu, düşündü, günah olduğunu anladı, kendisine hakim oldu, nefsini tuttu. Efendim iradesine e, hakim oldu, yapmadı. Allahu Teala Hazretleri "Ketebe Allahu indehu haseneten kamile." Bunun bu kötülükten vazgeçmesini de değerlendirir ve ona tam bir iyilik yapmış gibi sevap verir. Gerçekten de onun kötülükten dönmesi de bir iyiliktir. O da artı bir puandır kötülüğü yapsaydı ortada bir çirkin şey meydana gelmiş olacaktı. Bir zarar meydana gelmiş olacaktı. Ondan dönmek de hani efendim yanlıştan dönmek fazilettir denilir bizim atasözlerimiz arasında var. Kötülüğü yapmamakta bir fazilet oluyor ve Allahu Teala Hazretleri ona tam bir iyilik ihsan eder. Bir i̇yilik yapmış gibi Hasene-i Kamil'e ihsan eder. Ne kadar güzel. Bu da çok güzel. Demek ki burada bir teşvik daha var bize. Ee, daha önceki cümlelerde iyilik yapma teşvik var. İyiliği yapamasak bile teselli mükafatı olduğu bildiriliyor. Gene bir sevap alıyoruz. Yaparsak kat kat sevap alıyoruz. Burada kötülüğü yapmama, kötülükten dönmeye teşvik var. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bazen bunu bana sorarlar, vaazların arkasından kağıt gönderirler. Hocam ben yemin etmiştim, Efendim kötü bir şey yapma. Şimdi yeminimde mi, e, yeminimi bozayım mı? Evet. Kötü bir şeye insan yemin etmişse, bir günahı işlemeye yemin etmişse, dinen yasak olan bir şeyi yapmaya yemin etmişse, onu yapmayacak. Ama yemin etmişti, işte onu yapmamak fazilet. Yemin kefaretini ödeyecek ama onu yapmayacak. Yani söz verdim diye onu yapmak. Doğru bir şey değil. Bu da hatırımızda iyice kalsın. Bir kötülükten dönmek de Allah'ın mükafat verdiği güzel bir davranış oluyor. İyi bir ahlak alameti oluyor. Güzel bir ışık oluyor. Ve inhüve hemme biha fe amileha. Ama bazen insan iradesine hakim olamıyor da kendi şansıyla ilgili veya çevresiyle ilgili toplumda veya özel hayatında kusurlar, günahlar işleyebiliyor. Yani bir günah yapmaya kalkıştı da sonunda da onu yaptı tamamladıysa Tabii o zaman ketebe Allahu aleyhi seyyeten vahideden. Allah'ın aleyhine onu yazacak. O bir günah olacak. Ama bir günah olarak yazıyor. Yani Hani geriye dönerek düşünecek olursak, bir iyiliği yaptığı zaman 1'e 10 veya 1'e 700 veya daha fazla miktarda veriyordu. Bir kötülük yaptığı zaman sadece bir kötülük olarak yazılır. Yani real olarak, hakiki olarak şu kötülüğü yaptı diye o miktarda yazılır. 10 misliye, 100 misli, 700 misliye ve daha fazla miktarda olmuyor. Bu da Rabbimizin rahmetinin genişliğini gösteriyor ve günah işleyen insanlara çok büyük Efendim e, ceza vermediğini gösteriyor. Demek ki buradan şunu seziniyoruz ki bir insan sonunda cehenneme gidiyorsa, ahirette efendim azaba müstahak oluyorsa, hakikaten azaba azaba müstahak bir insandır ki böyle bir bir yazıldığı halde kötülükleri ne kadar birikmiş, iyilikleri on on yüz yüz yedi yüz yüz daha fazla yazıldığı halde iyilik yapmamış, kötülükleri bir bir birikmiş de efendim iyiliklerini geçmiş. Sonunda efendim mahkemeyi kübrada, terazide efendim amelleri tartıldığı zaman efendim kötü bir insan olarak durum ortaya çıkmış ve cehenneme atılmış demek ki ne kadar hak etmiş cezayı günah e, o günahları o kadar çok ki efendim bu kadar avantajlı duruma rağmen kendisini ahirette kurtaramamış oluyor. Tabii bizim bu durumdan bu hadisi şeriften çok istifade etmeye çalışmamız gerekiyor muhterem kardeşlerim. Bir kere kalbimiz iyilik dolu olmalı. İçimizde niyet niyet olarak iyi şeyler yapmaya niyet etmeliyiz ve bunu metot haline getirmeliyiz. Onun için biz e, senelerce önceden beri kardeşlerimize rica ediyorduk. Diyorduk ki evinizden çıkarken gözünüze ilişecek bir yere, mesela sokak kapısının arka tarafına ayakkabılarınızı giydiğiniz yere çok büyük harflerle yazın. Yani ee, dışarıya çıkıyorsun ama bugün Allah için ne yapacaksın? Yani henüz daha dışarı çıkmadın. Adımını atmak istiyorsun. Evden dışarı gideceksin. Ama ne yapacaksın? Diye bir soru yazın oraya. Tabi bu soru insanın gözüne takılınca insan gayri ihtiyar düşünecek. Diyecek ki mesela tamam bugün cuma, ben bugün cuma namazına gideceğim. Cuma namazına erken gideceğim ki efendim kocaman efendim yedi tane kurban kesmiş gibi sevap alayım. Vaazı dinleyeceğim. İnşallah vaazda söylenenleri de tutmaya gayret edeceğim. Oradan da sevap alacağım. Elimde tesbih, tesbih çekeceğim. Tesbihlerden sevap alacağım. Efendim e, biraz daha erken çıkıp efendim hocamın kabrini ziyaret edeceğim. Annemin, babamın, dedemin kabrini ziyaret edeceğim. Onlara dua edeceğim. Cuma günü böyle kabir ziyaret etmek, Cuma namazı kılmak sevap. Ayrıca hasta ziyaret etmek sevap cumadan sonra da inşallah gideceğim bir hasta ziyaret edeceğim. Ayrıca efendim sadaka vermek sevap fakir kimseleri arayıp bulacağım. Efendim yoksulları evinde tespit edeceğim. Gerçek yoksulları. Efendim onlara sadaka vereceğim. İşte bir arkadaşımıza gideceğim. Şu iyiliği yapacağım. Falanca dola gideceğim. Filanca yetime gideceğim. Şu hayırı yapacağım. Akşam şöyle yapacağım. Tamam. İnsan böyle şeyleri kafasından geçirince Niyet edince yapamasa bile sevap alacak. Yani o halde sabahli insanın kapıdan çıkmadan önce o gün ne yapacağını şöyle hızlı olarak hafızasından bir geçirmesi niyetini tazelemesi ne kadar güzel bir şey. Tabi biz bunu yazdığımız kitaplarda biraz daha metotlu olsun diye muhterem kardeşlerim diyoruz ki akşamdan, akşamdan bir öğrenci efendim gibi bir iş adamı veya bir öğrenci veya bir hanım veya bir işçi akşamdan yarın ne yapacağını düşünmeli. Hatta yazmalı. Yani insanın şöyle efendim, göğüs cebinde bir küçük defter olmalı. O deftere o gün neler yapacağını yazmalı. Çünkü yazılacak yapılacak işler çok olunca yazılmadığı zaman unutuluyor. Akşam ben şahsen hatırlıyorum eve geliyorum. Soruyorlar şunu yaptın mı bunu yaptın mı? aa unuttum denilebiliyor. Onun için yazmak lazım. Tabi bu yazmak da akşamdan olursa salim kafayla efendim düşüne düşüne yazıldığı için birçok şey iyice hatırlanır ve öylece yazılmış olur. Şuranızda bir defter olacak. Bu defterde ertesi gün yapacağınız iyi şeyler mümkünse akşamdan bir önceki akşamdan yazacaksınız. Tabi biz bir de diyoruz ki akşam eve geldiğiniz zaman yine gözünüzün önünde bir levha olsun kocaman harflerle bir arkadaş öyle diyor pabuç gibi harflerle diyor gazeteler son günlerdeki mühim olayları anlatırken büyük böyle başlıklar atıyorlar onun için pabuç gibi harfler demiş siz de pabuç gibi harflerle yazarsınız bugün Allah için ne yaptın bu da güzel bir soru yani kapıdan içeriye giren kimsenin yakasına o levha yapışıyordu söyle bakalım bugününü nasıl geçirdin hayır mı işledin ''Yoksa gafil mi geçirdin? Yoksa günah mı işledin?'' diye bir muhasebe. Tabi biliyorsunuz insanın ömrünün bir muhasebesi var. Biliyoruz ki mahkemeyi kübra var. Biliyoruz ki mizan var yani terazi var. Amellerin, günahların, sevapların tartılması var. Bunlar haktır. El, el, el mizano hakkın diyoruz. El cennete hakkın ve naru hakkın ve sıratu hakkın. Bunlar haktır. Hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde belirtilmiş bunlar. Amellerin yazılması haktır ve tartılması, ölçülmesi, hesaplanması haktır diyoruz. Tabii bu büyük muhasebe, yani ömrün muhasebesi. Ömrü, mı bitirdik. Yoksa zararla mı bitirdik. Bu büyük muhasebe ne zaman belli olur? Küçük muhasebelerin bir araya gelmesiyle belli olur, belli olabilir. Yani sen gününü nasıl geçirdiğini akşamdan eğer güzelce tespit edersen, o gününün karını zararını düşünürsen, günah işlemişsen, zarar etmişsen pişmanlık duyarsın. Ama bugün ziyan etmişim ama yarın bunu kara döndüreyim diye bir e, karar vermen, azmetmen ve ona göre çalışma mümkün olur. Ama bu muhasebeyi yapmadığı zaman insan. Tabii e, bizim yine efendim ata sözlerimizin arasında vardır. Hesapsız kasap ne bıçak bırakır ne masat derler. Yani hepsini satar e, dükkanında bir şey kalmaz manasına geliyor. Hesapsız giderse insan her günü zarar, zararlar ekle, eklenir sonunda iflas olur. Ahirette de bir iflasın olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiriyor. O halde Müslüman ömründe bir Hesap şuuru içinde, muhasebe şuuru içinde, mahkeme Kübra'yı unutmadan ahirette hesaba çekileceğini asla hatırından çıkarmadan yaşayacak. Ve bu okuduğum hadisi şerif önemli bir hadisi şeriftir konusu itibariyle. Hadisi şeriflerin hepsi önemlidir. Küçük veya büyük konuları anlatabilir. Hepsi bize dinimizin bir köşesini, bir noktasını aydınlatıp öğrettiği için hepsi kıymetlidir. Ama bu hadisi şerif önemli bir hakikati bize bildiriyor. İnsan iyiliğe niyet ettiği zaman yapmasa bile sevap alıyor. Yaptığı zaman çok sevap alıyor. Kötülüğe niyet edip döndüğü zaman yine sevap alıyor. O halde kötülüklerden dönmeye kendimizi alıştırmalıyız. İrademizi kuvvetlendirmeliyiz. Kendi kendimizi kritik edebilmeliyiz. Denkit edebilmeliyiz. Haksız bir şey yaptığımız zaman ben haksızlık yaptım. Benim bu yaptığım doğru değil. Bu düşündüğüm doğru değil. Bu niyetim doğru değil. Ben bundan vazgeçeyim diyebilmeliyiz. Ve o gücü gösterebilmeliyiz. Evet ey nefsim sen bunu çok istiyorsun ama senin bu istediğin şey günah olduğu için ben sana bunu yaptırmıyorum diyerek nefsi emnaresine Müslümanın hakim olması lazım. Nefsini yenebilmesi lazım. Onun için biliyorsunuz cihat dediğimiz zaman hepinizin hatırına tabi savaş geliyor. Elme silah alıp düşmanla cephede karşılaşmak, vuruşmak efendim harbetmek etmek hatıra geliyor. Halbuki Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinde insanın nefsiyle mücadele etmesi de bir cihat olarak anlatılıyor ve buna en büyük cihat veyahut daha büyük cihat yani düşmanla olan harpten daha önemli daha büyük olduğu için veyahut da hayatın temeli insanın bu nefsine hakim olması ve yenmesine dayandığı için en büyük manasına gelebilir. Biliyorsunuz Arapçadaki ismi taftil sevgaları Efendim, hem e, komparatif olur hem süperlatif olur. Yani ekber dediğimiz zaman yani e, cihadı ekber dediğimiz zaman nispeten öteki cihada göre daha büyük olan cihat manasına gelir. Bu mukayese yani komparatif manasıdır. Veyahut da en büyük cihat manasına gelir, bu da süperlatif, yani en üstünlük sıfatı, sıfatların mukayesesinde en üstün derece demek. Yani cihad ekber en büyük cihat manasına da gelebilir. Düşmanla yapılan cihattan daha büyük olduğunu düşünmemiz bile çok güzel. Yani o bile bize yeter. Düşmanla yapılan cihat, savaş, çok zor bir şey. Hem para istiyor, hem cesaret istiyor hem kuvvet istiyor hem birçok efendim meziyetleri istiyor. Birçok meşakkatler getiriyor insana. Yaralanmak var. Efendim acı çekmek var. Huzurlarını kaybetmek olabilir ve sonunda şehit olmak da olabilir. Çok ciddi bir şey. Bu kadar ciddi, bu kadar sevaplı, sonucu kesin olarak cennet olan bir faaliyetten bile insanın nefsiyle uğraşması daha büyük olursa, ekber olursa bu bile Efendim nefisle uğraşmanın ne kadar önemli olduğunu bize göstermeye yetiyor muhterem kardeşlerim. Onun için uzun zamandır unutulmuş olan, yani eskiler tabii bu cihadı ekberi biliyorlardı, nefisle cihat etmeyi önemli bir dava olarak, önemli bir mesele olarak zihinlerinde canlı tutuyorlardı. Bu zamanın insanı bunu unutmuştur, bu zamanın insanı nefsi de bilmiyor, dini de bilmiyor, namazı da bilmiyor Kur'an'ı da bilmiyor, caminin yolunu da bilmiyor, orucu da bilmiyor Kur'an-ı Kerim'in ihtiva ettiği muazzam güzellikteki efendim, emirleri, hakikatleri de bilmiyor bilmediği için de düşman oluyor kendi keyfinin önüne din geliyor diye düşünüyor ben eğlenecektim din yasaklıyor ben içki içecektim din yasaklıyor ben keyfimi sürecektim din yasaklıyor diye bazıları sırf nefsinin Efendim tarafından olduğu için dine düşman oluyor. Dini nefsinin arzularının önünde bir engel olarak gördüğü için düşman oluyor ama o arzuların engellenmesi umumi değil İslam'da. Onu da bilmiyor. İslam arzuların hepsini engellemiyor. İslam arzuları nizama sokuyor. İslam nefsin meşru arzularını yerine getirmeyi de sevap olarak bildiriyor. Tabii kimse bunları karşısına geçip söylemediği için veyahut söylese de onların duyma imkanı olmadığı için İslam'ı böyle karanlık görüyor, hücü gibi görüyor Müslümanlığı tahammül edilmez bir hayat tanzı gibi görüyor ama öyle değil İslam'da efendim, nefsinin arzularını meşru sınırlar içinde ona vermek var. Hatta Peygamber Efendimiz buyuruyor ki nefsüke Tüke, herfak nefsin senin bineğindir ona yumuşak davran sert davranma bakımını güzel yap çünkü ömrün sonuna kadar sen nefsinle beraber bu vücudunu sürükleyeceksin yaşayacaksın onunla ömrünün sonuna ulaşacaksın manasına geliyor tabi bu onun için muhterem kardeşlerim nefse bizim davranışımız iki türlüdür bir müslümanın nefsine karşı davranışı bir taraftan nefsin meşru arzularını hatta zevklerini, şevklerini, isteklerini vermek. Al bakalım senin şu anda hakkındır. Al diye nefsin bazı isteklerini vermek. Mesela iftar vaktinin zevki ne kadar güzeldir. Yemekler hazırlanır, meşhurbat hazırlanır, meyveler önümüzdedir. Ramazanda bir iftar keyfi ve zevki vardır. Sofranın bir efendim, neşesi vardır ki hepimiz özlüyoruz. Demek ki yeri gelince oruç tut yeme yeri geldiği zaman da buyur, en güzel yemeklerle iftihar et, diyor İslam. Bunun gibi evlenmek böyle. Evlenmek var, ama meşru, işler yok, flört bile yok, hatta bakmak bile yok. Bazıları efendim bunları bilmiyorlar tabi. Bir bakış gözüne takılma neyse ne ama ikinci bakış günahtır, şeytandandır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakmak bile yok. Peki ne var? Evlenmek var, mutlu bir yuva kurmak var, insanın iyi bir eşle Çocuk çocuğunun yetişeceği sıcak bir yuva kurması var. Gayet güzel. Efendim kazanç var. Kazançlarıyla, efendim, helal kazançlarıyla meşru dinlenme ve diğer arzularını yerine getirme var. Nefse karşı bir işimiz bu. Ama ikinci bir işimiz daha var. O da nefsin arzuları taşıyorsa, azıyorsa, çoksa, haksızsa, haddini aşmış durumdaysa o zaman ona kurmak ve onu engellemek onu hizaya getirmek, normal çizgiye getirmek. Bu hayatta her zaman yaptığımız bir şey muhtemelen kardeşlerim. Çocuklarımızı da böyle terbiye ediyoruz. Nefsimiz de çocuk gibi düşünebilir, düşünülebilir. En yani nefsu dediği gibi İmam Bulsiri Hazretleri'nin çocuk gibidir hakikaten. Yani duygusal yönden de çocuk gibidir. İnan eder, ayağını teper, tepinir durur ile bir şeyi ister. Nefsiz çocuk gibidir. Tabi ona da her istediği verilmez. Benim canım Taşı alıp şuraya atmak istiyor, şu camı kırmak istiyor. Olmaz. Komşunun camı kırılmaz deriz tabii çocuğa. Yanlış işi yapma deriz ama onu kendisini alırız, öperiz, koplarız. Parka da efendim, sancakta sallanmaya da götürürüz çocuğu. Nefis de böyledir. Meşru arzularını yerine getirmek var. Ama azgın ve taşkın olduğu zaman, kabardığı zaman gayrimeşru arzularının karşısında da insanın durması lazım. Çünkü bir kötülüğe niyet ettiği zaman ondan vazgeçmek bile büyük sevap oluyor. O bakımdan bu hadis-i şerif hatırımızda devamlı kalsın sevgili akra dinleyicilerim. Bu hadis-i hiç unutmayın. Hatırınızdan hiç çıkartmayın. Daima iyi şeyleri yapmaya niyet edin. Sabahtan niyet edin. Bir gün önceden geceden niyet edin ve ertesi gün onları, efendim yazdığınız şu göz defterinizdeki, göğsünüzdeki cepteki akıl defterinizde bulunan madde madde iyilikleri yapmaya çalışın. Yaparsanız 1'e on, bire yediş, bire yedi yüz ve yedi fazla sevap alacaksınız. Yapamasanız bile niyet ettiğiniz için yine sevap alacaksınız. Eğer nefsiniz kabardı, etrafınızdaki olaylar sizi tahrik etti de bir takım kötülükleri yapmaya az kaldıysa kendinizi tutmayı da öğrenin çünkü tuttuğunuz zaman da sevap alacaksınız ve bilin ki insanın nefsiyle mücadele etmesi cihadı ekberdir. Yani düşmanla savaştan da daha büyüktür. Veyahut en büyük savaştır çünkü toplumlar insanların nefislerini yendiği zaman güzel şeyler yapmalarıyla ile ileri gidiyor. Yani bugünkü gösterileri şöyle bir bu gözle inceleyin. Göreceksiniz ki İnsanların yaptığı kötülüklerin çoğunun arkasında nefis vardır. Evet şeytan da vardır ama şey, şeytan nefsi kandırarak insanlara kötülükleri yaptırıyor. Esas itibariyle nefsin sağlam olması halinde اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى اللَّذِينَ ala وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ buyurulduğu gibi ayeti kerimede şeytanın insana doğrudan doğruya yaptırım gücü yok. Sadece telkin gücü var, yaptırım gücü yok. Yapan nef nefistir. Binaenaleyh nefsinle karşısında çıkmaya dikkat edelim. Tabi nefsin karşısında çıkmak ayrı bir iş, uzun bir iş. Nefsin karşısında çıkmak bir eğitim istiyor. Nefis terbiyesi dediğimiz bir eğitim istiyor. Yani Yunus Emre gibi, Mevlana gibi. Allah onlara rahmet eylesin o evliya Allah büyüklerimizin şefaatine bizlere erdirsin bir eğitim görmeyi gerektiriyor öyle bir mübarek saatin efendim dizinin dibinde insanın yetişip nefsinin yenmeyi öğrenmesi lazım onun metotlarını öğrenmesi lazım ve nefsi yenmesi lazım çünkü nefsi yendiği zamanda insan büyük sevaplar alıyor evet bu güzel mübarek cuma gününde bu güzel hadisi şerifin İnzahının bittiği şu sıralarda sizlere sevgili Akra dinleyicilerim, nice nice iyi şeyleri yapmaya muvaffak olmanızı diliyorum. Allah'tan hayırlı işleri yapmanızı, çok sevaplar kazanmanızı, büyük mükafatlara ermenizi diliyorum. Günahlardan kendinizi tutabilecek güçlü olmanızı diliyorum. Allah Teala Hazretleri sizlere ve bizlere tevfitini refik eylesin. Hayırları işleme muvaffak eylesin. Şerlerden korunmamızı nasip eylesin. Ömrümüzü hem kendimize, hem ailemize, hem efendim milletimize hem de ümmeti Muhammed'e en faydalı, en hayırlı tarzda hiçbir saniyesini dahi ziyan etmeden, zayi etmeden, boşa geçirmeden Geçirmemizi verimli, hayırlı, olumlu, dolgun, olgun bir şekilde geçirmemizi nasip eylesin. Tabi bir gün efendim bize gel emri gelecek. Ahirete biz de göçeceğiz. Allah'ın sevdiği bir kul olarak göçmemizi Rabbimiz nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varalım. Yüzümüz ak, alnımız açık olarak. Efendim kalbimiz müstehli olarak varalım. Allahu Teala Hazretleri bizi Cennetiyle, cemaliyle ile eylesin. Sevdiklerimizle, dostlarımızla, evlatlarımızla, yakınlarımızla beraber aziz ve sevgili akra okuyucularım, dinleyicilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.